Herkese merhaba. Bugün artık kişilik gelişimini bitiriyor olacağız. Dolayısıyla da Marcia ile başlayacağız. Onun sonrasında bağlanma kuramları ki çok fazla soru geliyor oradan. Onları konuşuyor olacağız. En son anne baba tutumlarını konuşup ondan sonra da zaten bitiriyor olacağız. Marcia arkadaşlar çok önemli bir adam. Hala hayatta yaşayan ve dünyadaki en önemli gelişim psikologlarından da bir tanesi kendisi. Kimlik konusunda da en büyük katkı ona ait. Ondan sonra bağlanmaları konuşuyor olacağız ve en sonunda da anne baba tutumları. Soru geliyor mu? Buradan geliyor. Yani bizim için oldukça önemli bir yer. Şimdi Marsiye ile devam edelim. Ee, önce bir soruyla başlayalım aslında. Ee, şöyle düşünün insanların kimlik kazandığı dönem ne zamandı Erikson'da 12-18 yaş değil mi? Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası döneminden bahsetmiştik. E haliyle de bu dönem arkadaşlar insanların kimlik edindiği dönemdir Erikson'da. Peki Marsiya bu noktaya nasıl bir katkıda bulunmuş? Şöyle ki dört tane bir, iki, üç, dört. Şunlar Marsiya'nın şu ikisi Marsiya'nın değil ama biz hepsini toplu konuşacağız. Bir şey fark etmiyor o noktada. <gülüyor> i̇nsanların kimlik edinirken Marsiya belli statüleri olduğunu söylüyor. Buna göre Bakın başarılı olan kimlikler üst kimliktir, ipotekli alt kimliktir, gölgeli alt kimliktir, ertelenmiş üst kimliktir ve dağınık kimlik de maalesef alt kimlik olarak karşımıza gelecektir. Peki kimlikleri asıl belirleyen faktör ne? Onu konuşalım biraz. Buradaki en önemli faktör kişinin kendini arayıp aramaması, sorgulayıp sorgulamaması. Erikson'da bahsettiğimiz noktaları düşünün. Yani mesela kimlik bunalımı yaşadı mı, yaşamadı mı? Kendine ait bir kimlik edindi mi, edilmedi mi? İşte duygusal bağımsızlık kazandı mı, kazanmadı mı? Bizim için bunlar sorularda da oldukça önemli diyoruz. Şöyle ki, başarılı olan kimlikler arkadaşlar, ben anlatayım. Ondan sonra birlikte dolduralım e, tabloyu. Başarılı olan kimliklerle alakalı Erikson şöyle, şey, Marcia şöyle söylüyor. Diyor ki, Başarılı olan insanlar ergenlik döneminde kendini arar, kimlik bunalımı yaşar, kendini sorgular, eleştirir, ne olmak istediğini bilir ve buna göre hareket eder. Biz başarılı olan kimlikleri sorularda nasıl anlarız? İstediği şeyi seçen ve kendisi seçen, aynı zamanda bu seçimlerinden mutlu olan insanlar başarı, başarılı insanlardır. Şöyle ki, çocuk diyor ki ben... Mimar olmak istiyorum. Hakikaten çalışıyor, mimar, ol, mimar oluyor. Mimar olduktan sonra da bu mesleği yaparken halinden gayet memnunsa diyeceğim ki başarılı insanlardır. Peki arayışları var mı? Var. Kararı var mı? Var. Peki bu kararı veren kim? Kendisi. Tamam. O yüzden başarılı zaten. Arkadaşlar ipotekli kimliklere baktığımızda ise Marsya toplumda en tehlikeli insanların ipotekli insanlar olduğunu söylüyor. Neden? Bunların maalesef hiçbir arayışları yok. Yok yani. Ama tehlikeli olan ne? Kararları var. Ve bu kararı başka insanlar veriyorlar. Yani şöyle düşünün, lisede okuyor, annesi babası diyor ki senin diyor okumana gerek yok, biz, sen, biz senin işini ayarladık diyorlar, çocuk da tamam madem diyor. Başkalarının söylediği her şeyi düşünmeden ve sorgulamadan kabul eden insanlar maalesef ipotekli insanlar. Arayışları yok ama kararları var. Ve bu kararı verenler başka insanlar. Kendi değil. Gölgeli'ye en son anlatacağım. Ertelenmiş ya da moratorium kimliklere bakalım. Arkadaşlar ertelenmiş kimliklerin arayışları vardır. Ama karar ertelenmiştir. Şöyle ki. Bak biz buna ne dedik? Üst kimlik dedik. Değil mi? Bunlar kötü değil aslında. Sadece kararını erteler. Yani şöyle düşünün. Ben mimar olmak istiyorum ama bu sene sınava girmeyi düşünmüyorum derse işte bu ne olacaktır? Moratoryum kimlik olacaktır. Ama kendi kararını ortaya koyduktan sonra zaten başarılı insanlar haline geliyorlar. Dağınıkta arayış da yok, karar da yok, hiçbir şey yok. Yani dağınık gerçekten. Kafaları böyle güzel bunların biraz. O yüzden de kendine ait bir kimlik oluşturmuyor. Herhangi bir mesleğe bağlanmak gibi bir isteği de yok zaten. Dolayısıyla sıkıntılı olan insanlar. Şimdi arkadaşlar şöyle konuştuklarımızı bir toparlayalım. Başarılı insanların arayışları var mı? Var. Kararları var mı? Var. Peki bu kararı veren kim? Kendisi. Burada bir sıkıntı var mı? Yok. Çünkü neden? Zaten kendi kararlarını almış olan insanlar bunlar. İpotekli'de arayış var mı? Yok. Ama ne var? Karar. Ve bu kararı verenler başka insanlar. Maalesef bunlar aynı zamanda alt kimlik olarak karşımıza geliyorlar. Gelelim moratoryuma. Arayışları var ama karar Henüz daha yok. Yani karar aslında erteleme. Karar noktasına vardığı anda başarılı kimlik haline geliyorlar. Dağınık kimlikte ise hiçbiri yok dememiz gerekiyor. Gelelim niye gölgeliği en sona bıraktım. Genelde arkadaşlar gölgeli kimlik öğrenciler tarafından çok karışır. Ben gölgeli kimlikleri şöyle tanımlıyorum. Yani harcanmış kimlikler. Aslında arayışı var. Hani bir şeyler yapmak istiyor ama izin verilmiyor. Ailesine boyun eğmek zorunda kalan insanlar. Dolayısıyla da arayışı var, kararı da var. Kararı veren kim? Başkaları. Bakın eğer kararı kendi verseydi nasıl bir kimlik olacaktı? Başarılı olacaktı. Ama kararı kendisi veremediği için maalesef ne oldu? Alt kimlik haline geldi. Şöyle düşünün. İpotekliği ile gölgeli arasındaki farkı konuşalım. İpotekli kimlikte hiç arayış yoktur. Asla. Yani asla sorgulamaz. Ama gölgeli olan kimlikler sorgular. Mesela şöyle düşünün. Gölgeli der ki ben mimar olmak istiyorum. çocuğun babası der ki işte kızlardan mimar olmaz. Git öğretmen ol. Kız da öğretmen olmaya karar verir ve babasının dediğini yapar. Böyle olursa bu ne olacaktır? Gölgeli kimliktir. Şimdi bir örnek daha yapalım aradaki farkı. Mesela... Şöyle düşünün, e, ipotekli bir insanın evlenmesini düşünelim tamam mı? İpotekli bir insan işte okulu bitti falan askerden geldi bilmem ne. Annesi babası der ki işte biz sana bir tane kız bulduk seni evlendireceğiz. Çocuk da buna tamam derse, sorgulamadan direkt bunu kabul ederse bu ne olacaktır? İpotekli. Ama çocuğun sevdiği bir kız var. kız ailesiyle tanıştırdı. Olmaz dediler. Ve çocuk da ailesinin istediği kızla evlenirse yer, bu ne olacaktır? Gölgeli kimlik. Çünkü neden? Aslında arayışı vardı ama boyun eğmek zorunda kaldığı için gölgeli kimlik haline geldi. Ee, şöyle bir toparlayalım son olarak da. Ters kimlik ise lütfen unutmayın. Bulunduğu ortamla ya da bulunduğu çevre ile taban tabana zıt olan insanlardan bahsediyoruz. Yani şöyle bir mantıkta düşünün. Ee, çocuğun babası hacı ya da imam ama çocuk ateist. Ya da çocuğun babası savcı ama çocuk hırsızlık yapıyor. Bunlar arkadaşlar maalesef sıkıntılı olan durumları ifade eder diyoruz. O yüzden de bulunduğu ortamla taban tabana zıt insanlardır. Ha ters kimlik neden ortaya çıkar? Otoriter e, anne babalardan dolayı karşımıza geliyor. Yani çok fazla baskı kurulan ailelerde maalesef ters kimlikte yaşanıyor diye düşünüyoruz. Şimdi konuştuklarımızı genel olarak bir toparlayalım. Biz neden bahsettik? Başarılı insanlardan bahsettik. Dedik ki kendini arar, sorgular, kararlarını kendisi veren insanlardır ve verdiği kararlardan da memnun olan insanlardır. Bir sıkıntı yoktur. Mesela tatile gideceksiniz. İşte nereye gideyim? Atıyorum işte ne ne olsun mesela İstanbul'a tatile gitmeye karar verdi. İstanbul'a gitti gayet de güzel bir tatil yaptı. Bu kararından oldukça memnun kaldı. Bu ne olacaktır? Başarılı insanlar. İpotekli ne yapardı? İpotekli asla düşünmezdi. Annesi babası derdi ki ona şuraya tatile gideceksin. O da tamam derdi. Bu ipotekli olacaktı. Bak ipotekliyi şöyle düşünün. Ee, başka bir insanın Kıyafetini giymek gibi düşünün yani kendi kararları yok o yüzden alt kimlik zaten kendi kararları yok e, ama başka insanların kararlarını olduğu gibi kabullenen insanlardan bahsediyor. O yüzden e, Mars ya diyor ki bunların ahlaki yapıları da daha düşüktür aslında yani çünkü sorgulamadığı için doğru ya da yanlış kabul eder bu da sıkıntıdır yani. Göldeli kimlikler der ki ya ben İstanbul'a gitmek istiyorum. Ama annesi der ki Aa, İstanbul'da şimdi bomba falan patlıyor olmaz gidemezsin. Sen Karadeniz'e git diyor mesela çocuk da tamam diyor. Bak ne oldu? Kendi arayışı vardı ama kendi kararlarını kabul ettiremedi. Ve başka insanlara boyun eğmek zorunda kaldı. Bu ne olacaktır? Gölgeli. Peki ertelenmiş kimlik ne der? Ya ben İstanbul'a gideceğim ama bu sene gitmeyeceğim. Seneye gitmeyi düşünüyorum derse bakın ertelemedir buradaki karar. Dağınık ne der? Aman İstanbul'da olur işte ne bileyim Trabzon'da olur her yer olur derse bu da ne olacaktır? Saldım çayıra Mevlam kayıra misali bu da e, dağınık kimlik olacaktır. Ters kimlik zaten bulunduğu ortamla zıt olan insanları anlıyoruz. Arkadaşlar Marsiya'dan soru gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden çok dikkat etmeniz gereken bir kuramdır Marsiya. E, buradan soru bekliyoruz. Anlaştık. Gelelim gelelim. Şu artı eksileri burada unutmayın. Yani bu bunlar önemli. <gülüyor> gelelim arkadaşlar bağlanma kuramlarına. Bağlanma kuramlarını biz <gülüyor> iki tane başlıkta topluyoruz. Bebeklerde bağlanma bir de yetişkinlerde bağlanma. Bu zamana kadar eğitim bilimlerinde gelişimde en çok çıkan aslında e, kavramlardan bir tanesi oldu bağlanma kuramları. O yüzden de önemli. İlk olarak bebeklikteki bağlanmadan bahsedelim. Bowlby ve Mary Ainsworth dediğimiz iki tane kişi var burada. Bu arkadaşlar yavru maymun deneyi, Bowlby'nin deneyi, yabancı ortam deneyi de Ainsworth'un deneyi. İlk önce deneylerden biraz bahsedelim. Çünkü bu Bağlanma stilleri zaten deneylere bağlı olarak çıkıyor. Yani hani dolayısıyla da bu deneyleri konuşmamız gerekiyor. Sınavda da zaten bu deneylerin çıkma ihtimali çok yüksek. Hatta ÖABT için bile düşünebilirsiniz okul öncesinde. Şimdi Yaldınaym'ın deneyinde Bovli arkadaşlar şöyle bir çalışma yapıyor. Daha doğrusu aslında Bovli... Çocuk esirgeme kurumunda olan çocuklarla bir çalışma yapıyor. Şimdi diyorlar ki çocuk esirgeme kurumunda bulunan çocuklara ne yaparlarsa yapsınlar bir türlü böyle çocukları çok mutlu edemiyorlar. Hep böyle bir boşluk ve bir eksiklik hissi var. Bolin bir çalışma yapıyor diyor ki acaba bağlanmanın temelinde ne var? Gerçekten hani biyolojik anne faktörü çok mu önemli? Şöyle bir deney yap, yapıyor. Anne maymun, yeni doğan yavruları, yavru maymunlar. Bunlardan bir tanesi oyuncak maymun. Böyle tüylü, yumuşak, sıcak hatta biberon takmışlar süt veriyor. İkinci maymun o da oyuncak ama tamamıyla metalden yapılmış biberon takmışlar o da süt veriyor. Şimdi boğul yaptığı deneyde enteresan bir şekilde şunu görüyor. Tamam yavru maymunlar anneye bağlanma gösteriyorlar ama aynı zamanda oyuncak olan, ve tüylü, yumuşak, sıcak olan oyuncak maymuna da bağlanma ortaya koyuyorlar. O zaman Bohri diyor ki, demek ki diyor bağlanmayı ortaya koyan temel faktör sadece ve sadece biyolojik faktörler değildir. Aynı zamanda insanlar kendilerine bakan, ihtiyaçlarını karşılayan, kendisiyle ilgilenen kişilere de ne yapıyorlar? Bağlanma ortaya koyabilirler diyor. Yani bu her zaman anne olmak zorunda değildir. <gülüyor> Bu bir. İkincisi arkadaşlar daha çok Mary Einsworth'un yaptığı daha ziyade 18-24 aylık bebeklerle yapılan bir çalışmadan bahsediyoruz. Yabancı ortam deneyi. Böyle bir oda düşünün tamam mı? Odada anne ile çocuk giriyorlar. Odada kimse yok. Çocuk odadaki eşyalarla oynuyor, etrafla ilgileniyor falan. O sırada diyor Einsworth kapıdan Yabancı bir insan geliyor, yabancı bir kadın geliyor. Anneye selam veriyor, çocuğun yanına gidiyor. Bu sırada anne odadan çıkıyor. İki tane şeye bakıyor Ainsworth. Diyor ki anne odadan çıktıktan sonra ne oldu? Anne odaya tekrar geldikten sonra çocukta ne oldu? İşte buna bakarak bağlanma stillerini ortaya koyuyorlar. Boyd ve dört, şey üç tane bağlanma kuramı var. Şu kuram Mace diye bir adamın kuramı. Ama biz hepsini birlikte görüyoruz. Çünkü KPSS size bu Ainsworth'un mu? Bu Mace'in mi? Bu Bowling'in mi? diye sormayacak. Genel anlamda soruyorlar. Arkadaşlar şimdi önce bir şey daha konuşalım. Bağlanma dediğimiz süreç ne zaman başlıyor ilk defa? Ne zaman tamamlanıyor? Bağlanmanın ilk başladığı süreç ayrılık kaygısıdır. Ayrılık kaygısı veya... Kaybetme korkusu. Ayrılık kaygısında bebekler 8. aydan itibaren anneleriyle alakalı bir kaybetme korkusu yaşıyorlar. Anne odadan çıktıktan sonra ya tekrar gelmezse? İşte bu korkudan dolayı maalesef bazen güvensiz bağlanmalar yaşanabiliyor ya da Özellikle çalışan annelerin çocuklarında bağlanma problemleri çok fazla yaşanıyor. İşte bunlar adına bunları birazdan konuşacağız. Aynsworth'un yaptığı deneye tekrar dönecek olursak. Aynsworth ne dedi? Odaya yabancı bir kadın geldi anne odadan çıktı. Bakın güvenli bağlanan bebekler ne yapar? Anne odadan çıktığında birazcık ağlar. Çok hafif. Ama... Sonra etrafındaki oyuncaklarla oynar, etrafındaki insanlarla iletişim kurar. Aynı zamanda annesi tekrar odaya geldiğinde annesine sarılır, göz teması kurar ve gayet iyidir. Bakın o zaman sorularda güvenli bağlanma dediğimizde hiçbir sorun yoktur. Güvenli bağlanan çocuklar annesi gitse bile annenin tekrar geleceğini zaten bilirler. O yüzden de herhangi bir problem yaşamazlar. Güvenli bağlanma yakın zamanda da soru olarak karşımıza geldi. Bir de arkadaşlar bizim güvensiz kaygılı bağlanma başlığımız var. Güvensiz kaygılı bağlanma içerisinde de 3 tane alt başlık var. Bir tanesi çelişkili, kararsız, kuşkulu ya da dirençli dediğimiz bağlanmadan bahsediyoruz. Bakın ne oluyor? Anne anne Odadan çıktığında çocuk kendini yerden yere atıyor. Bir türlü sakinleşmiyor, çok fazla ağlıyor. Anne odaya tekrar geldiğinde de bir taraftan anneye sarılıyor, bir taraftan tekme atıyor. Peki bunu neden yapıyor? Bak adı üzerinde çelişkili, kararsız, ikircikli. Çünkü neden? Aslında mantık şu, diyor ki sana vuruyorum çünkü beni bırakıp gittin zannettim. Ama diyor sana aynı zamanda sarılıyorum çünkü geldiğin için çok mutluyum. Aslında bu çocukların problemi nedir? Anneye çok fazla bağımlıdır. Yani anne yerine bir başkasını asla ve asla koymazlar. O yüzden de etrafındaki insanlarla çok da iletişim kurmak istemezler. O annesini ister. Çelişkili bağlanmadaki problem budur. Yani bir şekilde muhtemelen arkadaşlar anne... İşe giderken ya da e, bir yere giderken çocuğu yalnız bıraktıysa ya da şöyle de olabilir. Ben geleceğim deyip gelmediyse çocuk ikilemde kalmıştır. Annem ya gelmezse korkusu çelişkili bağlanmanın temel sıkıntısıdır aslında. Yani ya giderse işte bu noktadan dolayı çocuklar annesine aşırı bağlanıyorlar. Hatta şunu söyleyeyim. AVM'lerde falan görürsünüz böyle anne iki adım öteye gider bağırmaya başlar falan hani gitme falan diye ağlamaya başlar. İşte o bebekler çelişkili olan bebekler. Kaçınan ya da kaçınmalı bebekler. Bu biraz sıkıntılı. Şöyle ki anne odadan çıkıyor hiç tepki yok. Anne odaya tekrar geliyor yine tepki yok. Umurunda bile değil. ...anneyle bağlantısını kopartmış olan çocuklar. Bu sıkıntılı bir şey. Yani bazen mesela anlatıyorlar... ...ay bizim çocuk hiç diyor oralı bile olmuyor... ...çok diyor sakin falan. Ama sebep ne biliyor musunuz? Çocuk artık bir beklentisi yok. Yani bir kaygısı da yok. Zaten gitti diyor yani. O yüzden de mesela dedik ki az önce... Çelişkili bağlanan bebekler anne yerine bir başkasını koymaz dedim. Ama kaçınan bebekler anne yerine bir başkasını çok rahat koyarlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Babaannesine bağlanır. Ananesine bağlanır. işte ne bileyim bakıcısına bağlanır. Ama çok rahat bir şekilde annenin e, yarattığı boşluğu başka bir insanla kapatırlar. Bu sıkıntılı arkadaşlar. Gelelim Meys'in bahsettiği örgütlenmemiş bağlanmaya. Şöyle düşünün, örgütlenmemiş bağlanma dediğimizde bunlar çocukken şiddete maruz kalan ya da istismara maruz kalan çocuklarda ortaya çıkan bağlanmadır. Kimseye bağlanamazlar. O yüzden yönü belirsizdir, o yüzden örgütlenmemiştir. Daha ziyade çocuk esirgeme kurumlarında yaşayan çocukların ortaya koyduğu bağlanma türü arkadaşlar, Meiss'in bahsettiği örgütlenmemiş bağlanmadır. Haliyle bu sıkıntılı durumları düşünmeniz gerekiyor. Soru olarak gelir mi düşünmüyoruz ama yine de bilmekte fayda var seçeneklerde karşınıza gelebilir. Tekrar söyleyeyim. Bebeklikteki bağlanmada neden bahsettik? 2'ye ayırdık. Güvenli bağlanma, güvensiz kaygılı bağlanma. Güvenli bağlanmanın içerisinde bir tane var. Stil o da güvenli bağlanma zaten. Dedik ki anne odadan çıktığında biraz üzülüyor. Ama annenin geleceğini bildiği için herhangi bir sıkıntı yok. Gayet keyfi yerinde olan bebekler. Güvensiz kaygılı başlığında ise çelişkili olanlar için ne dedik? Yani annenin gelip gelmeyeceğini tam kestiremiyor. Ve anneye aşırı bağımlı olan çocuklar o yüzden sıkıntı yaşıyorlar. Kaçınan bağlanmada ise... Anneyle ile olan bütün ilişkisini zaten koparmış. O yüzden de herhangi bir beklentisi yok. Yönü belirsiz bağlanmada ise genelde ihmal ve istismar durumlarını anlamamız gerekiyor. Böylece bebekliği tamamladık. <gülüyor> Gelelim arkadaşlar yetişkinlere. Şimdi yetişkinlikteki bağlanmaya baktığımızda insanlar bebeklik zamanlarından sonra yani 2 yaşından sonra da bağlanma ortaya koyabiliyorlar. Dolayısıyla da Horobis'in bahsettiği Kur'an'da dört tane stil var. Yetişkinlerin ortaya koyduğu bağlanma stili. Şöyle düşünün. Öndeki işaret benim kendimi nasıl gördüğümü ifade eder. Arkadaki işaret benim başka insanları nasıl gördüğümü ifade eder. Biz arkadaşlar bu işaretleri bilirsek sorularda sıkıntı yaşamayız. Hiç yaşamayız yani. Problem olmaz. Peki. Peki. Yetişkinlere baktığımızda güvenli bağlanan insanlar ne diyorlar? Ben değerliyim ama sen de değerlisin. Hayat yaşanmaya değer. Haliyle güvenli bağlanan insanlar herkesi olduğu gibi kabul eden, insanları değiştirmeye çalışmayan, aynı zamanda kendisine de güvenen ve açıkçası herkesi olduğu gibi kabul eden olgun insanlardır. Bu insanlar yani sorularda da gördüğünüzde bir sıkıntı yoktur. Kayıtsız bağlananlar ise şöyle der. Ben değerliyim ama sadece ben değerliyim. Kendisi dışında hiç kimseyi değerli bulmayan insanlardır. Ve biz bunlara ne diyoruz? Bencil insanlardır. Değil mi? Bir yere gidecek olursunuz, onun dediği olur. Her zaman o ne isterse o yemek yenir, o ne isterse o olur. Dolayısıyla arkadaşlar bu insanlar kayıtsız bağlanan insanlardır. Üçüncüsü saplantılı bağlanma. Şundan bahsediyor e, Horowitz. Ben değersizim ama benim dışımdaki herkes çok değerli. Bu insanların maalesef özbenlik, algıları çok düşük. Şöyle düşünün, duygusal ilişkilerde yaşanan hani ben bir hiçim sen her şeysin mantığı genelde saplantılı bağlanmayı ifade eder. Ve saplantılı bağlanma arkadaşlar sağlıklı bir durum değildir. Korkulu bağlanma sınavda soru olarak karşımıza geldi. Korkulu bağlanma ne diyor? Ben değersizim ama herkes değersiz. Hayatta yaşanmaya değmez. Hani aman batsın bu dünya falan diyen insanlardan bahsediyoruz. Haliyle çok da sağlıklı bir durum değil. Bir örnek üzerinden şöyle bir tekrar edelim. Mesela bir sınavı yani KPSS'ye giriyorsunuz. Kazanmaktan mesela bahsedelim. Güvenli bağlanan insan ne der? Ben kazanırım. Ama herkes kazanabilir. Yani emek harcayan herkes bu sınavı kazanır derse bu güvenli bağlanma. Kayıtsız ne der? Ben kazanırım. Benim dışında kazanamaz. Saplantılı ne der? Ben kazanamam. Ama benim dışındaki herkes kazanır. Korkulu ne der? Ben de kazanamam. Başkası da kazanamaz. Aman falan der geçer. İşte bu da korkulu bağlanmayı ifade eder. Anlaştık? Mı? Peki. Şimdi gençler son bir durum daha konuşalım. Anne-baba tutumları. <gülüyor> anne-baba tutumlarında biz nelerden bahsediyoruz? Bakın toplamda 8 tane tutum konuşacağız aslında. Yani 8 tane tutumdan bahsediyor olacağız. O yüzden de bu tutumlara baktığımızda da genelde olumsuz anne-baba tutumları var. Yani soru olarak da karşımıza gelme ihtimali çok yüksek zaten. Otoriter Yetkici ya da baskı kuran anne babaları biz sorularda nasıl anlarız? Şöyle anlayacaksınız. Otoriter anne baba der ki benim kurallarım bunlar ve sen benim kurallarım dışına asla çıkamazsın. Ben ne dersem o. Ha şunu söyleyeyim çocuklarını sevmiyor değiller. Yani çocuklarını elbette seviyorlar ama kendi kurallarına göre yetiştirmek isteyen ailelerden bahsediyoruz. Bunların yani bu çocukların... Akademik performanslarına baktığımızda ya çok iyiler ya da çok kötüler. Uçlarda. Yani otoriter ya da baskı kuran anne babaların çocukları maalesef başarı düzeyleri genelde ya çok iyidir ya da çok kötüdür. Yani hani uçlarda kalıyorlar. Aşırı hoşgörülü ya da izin veren anne babalara baktığımızda ise. Bilmiyorum hiç böyle bir anne babanız var mı ama yani benim olmadı şahsen. Aşırı hoşgörülü, çok izin veren yani o kadar rahatlar ki çocuk bir yere gidecek git canım tabii ki yani sen git işini hallet bilmem ne çocuk eve geç gelir gel gel sıkıntı yok falan sürekli çocuğun yaptığı her şeyi onaylayan ve aynı zamanda çocuğa sınırsız imkanlar veren annelerden ve babalardan bahsediyoruz. Arkadaşlar bu iyi bir şey değil yani çocuk her zaman kurallarla büyür o yüzden de Aşırı hoşgörülü anne babalar çocuklarına çok da iyilik etmiyorlar baktığınızda. Aşırı koruyucu olanlar ne? Ben bunlara bir isim bulmuştum. Ambulans anne babalar. Böyle okulların kapısına gidin. Böyle bir elinde çanta duruyor. Tamam, bir elinde su böyle bekliyor. Allah'ım zil çalsın çocuğum gelsin falan. Çocuk geliyor formula 1 yarışı gibi. Çocuğun çantasını alıyor. Sırtına takıyor. Çocuğun terine bakıyor. Su veriyor falan. Yani enteresan bir şekilde bu anneler... Aşırı koruyorlar. E bu iyi bir şey mi? Hayır. Yani bu kadar koruyucu olmak Erikson'da konuştuk hangi dönemde hasar yaratır? Özellik dönemi değil mi? Çocuk tek başına bir şey yapmak istediğinde anne babalar sürekli olarak onun yerine yaparsa bir zaman sonra çocuk zaten tek başına hareket edemez. O yüzden de sıkıntı olur. Tutarsız tutumlara baktığımızda tutarsız tutum arkadaşlar... Anne baba arasında tutarsızlıklar yaşanabilir ya da şöyle söyleyeyim ebeveynlerin kendisi tutarsız olabilir. Mesela en çok kızdığımız şey biz bize gelen eşler oluyor ya da seansa gelen insanlar oluyorlar. Şimdi onlara hep şunu anlatmaya çalıştık. İlk önce ailede kurallarınız ve sınırlarınız olsun. Şimdi bakın sizin kurallarınız olmazsa eğer çocuk bunu suistimal eder. Yani ortak kuralların olması gerekiyor. Anne diyor ki mesela çocuk bir yaramazlık yapmış tamam diyor. Odandan çıkmayacaksın. Git odana diyor. Baba geliyor, boş ver anneni diyor. Çocuk bir daha anneyi dinlemiyor. Çünkü neden? Babasının bu olayı bir şekilde halledeceğini biliyor. Biz ilk önce ailelere diyoruz ki tutarlı olun. Yani ceza verirken de tutarlı davranın. Aynı zamanda ortak Hareket edin. İşte bu nokta arkadaşlar çocukların dengesini bazen bozabiliyor. Beşincisi o da çok iyi değil. ilgisiz ya da ihmalkar dediğimiz anne babalar. Bakın bu anne babaların merkezinde maalesef çocuk yok. Kendileri var. Kendi işleri var. Bunu sadece kariyer yapan anne babalar olarak da düşünmeyin. Mesela adamın tarlası vardır. Ve tarlası çocuklarından daha değerlidir. Adam hayvancılık yapıyordur, hayvanları daha değerlidir. Ya da gerçekten bir kariyer sahibidir, kariyeri her şeyden daha önemlidir. İşte bu noktada maalesef çocuklar şunu görüyorlar. Ha diyor, demek ki annem babam bana bakmayacak. Bir bakıyorsun çok erken yaşta yemek yapmayı öğrenen. Eşyalarını yıkayabilen, bulaşıkları yıkayabilen, kendi kendine yetmeye çalışan bireyler haline geliyorlar. Ha şunu da söyleyeyim, tamam bu anne baba tutumları kötüdür, şöyledir falan ama yani şunu da görmek lazım, zor anne babalardan güçlü karakterler çıkar. Çünkü ilgisiz ve ihmalkar anne baba çocuğu ne yapar? Hayata adapte etmesi için bir şekilde çocuk kendi kendine yol bulur. E dolayısıyla da eğer şanslıysa, Hakikaten kendine ait bir kimlik ortaya koyabiliyorsa da gayet başarılı olabilir. Bunun örneği kim? Reddeden anne babalarda, <gülüyor> pardon, Abraham Maslow arkadaşlar. Bakın reddeden anne babaları biz nasıl anlarız? Çocuğuna düşmanca davranır. Çocuğu asla onaylamaz. Çocuğun yaptığı her şeyi ama her şeyi cezalandırır. İşte dayak, ya da fiziksel şiddet işin içerisinde vardır ve insan şunu sorabilir ya da soruyoruz yani neden insan kendi çocuğunu reddeder? Neden reddeder? İstenmeyen bir çocuk olabilir. Anne baba birbirini sevmiyordur o yüzden olabilir. Ya da anne baba boşanıyordur da çocuk buna engel olmuştur bundan dolayı olabilir bilemiyoruz ama sonuçta bir sıkıntı olduğu kesin. Ha şunu söyleyeyim. Abraham Maslow arkadaşlar çok enteresan bir hayat hikayesi var Maslow'un. Ee, anne babası tam da reddeden anne babadır. Ama Abraham Maslow'a bakın. Abraham Maslow gerçekten kendini gerçekleştirmiş bir insandır. Peki bu kadar zor anne babadan nasıl böyle bir insan çıktı anlatayım size. Bakın Abraham Maslow'un babası alkolik bir adam. Böyle eve gelmiyor. Çok böyle... Hani sersefil yaşayan bir adam. Amerika'da bir köyde yaşıyorlar Abraham Maslow ve ailesi. Ee, annesi batıl inanışları olan bir kadın. Yani evde tütsüler yakıyor, garip garip hareketleri var falan. Mantık dışı bir sürü hareketler yapıyor. İki tane de abisi var Maslow'un ve kadın iki tane abiyle çok daha yakın ilgilenirken, onlara gayet iyi davranırken, Abraham Maslow en küçük çocuk ve ne yapsa yaranamıyor. Sürekli Maslow'u yani Maslow kendisi anlatmış bunu kitabında zaten. Diyor ki sürekli cezalandırılıyordum, sürekli dayak yiyordum. Ehaliyle de bu sıkıntılı bir şey. Bir gün çocukçağız 9 yaşlarındayken iki tane yavru kedi bulmuş. Getirmiş eve, annesine göstermiş falan. Annesi çok sinirlenmiş. Kedileri Maslow'un elinden almış ve duvara vura vura öldürmüş. Canlı canlı. Abraham Maslow kitabında şöyle anlatıyor. Diyor ki hayatım boyunca o sahne gözümün önünden gitmedi ve ben hayatım boyunca annemi affetmedim. Hatta e, kendi kuramını ortaya koyarken de şundan bahsediyor. Beni diyor Abraham Maslow yapan anneme duyduğum sonsuz nefrettir. Yani düşünün ki bir insanın hayatını bu kadar etkileyebiliyor. Yani reddedilmek Değil mi? Bu, bu anlamda zor bir şey. Ve yıllar sonra Maslow'un annesi hayatını kaybediyor. Abraham Maslow'a cenazeye çağırıyorlar hani geldiği. Maslow bir mektup yazıyor diyor ki cenazeye katılmayı reddediyorum. Çünkü neden? Çocukken o kadar çok reddedilmiş ki kendisi ve düşmanca bir tavra maruz kalmış haliyle büyüdüğünde de o sıkıntılar gitmiyor. Mükemmeliyetçi ya da yetkinci dediğimiz bir e, tutum daha var. Mükemmeliyetçi ya da yetkinci ne demek? Arkadaşlar bunlara da ne yapsanız yarandıramazsınız. Her zaman beklentileri çok yüksektir. Ve genelde bu beklentiler çocuğun potansiyelinin üzerinde olan beklentilerdir. Şöyle düşünün. E, mesela çocuk 95 almış tamam mı? klasik bir mükemmeliyetçi anne tutumunu söyleyeyim. 95 mi aldın? Nerede o 5 puan? 5 puan ne yaptın? Ya düşünsenize 95, daha ne alabilir? Değil mi? İmkansız yani. Daha hani insanın çocuğu 95 alsa vallahi sırtına al. Bu benim de yani. O kadar güzel bir şey aslında ama bunlara yaranamaz. Çocukları böyle yarış atı gibi o kurstan bu kursa gezdiren Çocuklara bir film mesai yaptıran anne babalardan bahsediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar hakikaten bunlar da sıkıntılı. Ha bu çocukların da akademik performansları aynı otoriter anne babalarda olduğu gibi ya çok iyiler ya da çok kötüler. Ya yani arası yok, ortası yok. O yüzden de maalesef biraz sıkıntılı. E hiç mi iyi yok? İçerisinde var. Demokratik. Ama o da neredeyse imkansız bir şey. Yani demokratik anne babalar ne istiyorlar? Kararları birlikte alalım. Değil mi? İşte kararları oluştururken ortak kabullere varalım. Ama arkadaşlar bunu ortaya koyan bir anne baba modeli çok da fazla rastlamadık. Aynı zamanda demokratik tutumun içerisinde koşulsuz sevgi, koşulsuz kabul vardır. Değil mi? Çocuğu olduğu gibi kabul etmek. Yani şundan bahsediyorum. Mükemmeliyetçi anne babalar Çocuğu 95 aldığında bile mutlu olmazken demokratik anne babalar çocuğu 70 de alsa der ki hiç önemli değil. Ben seni bu halinle de seviyorum. İşte bu nokta demokratik tutumları ortaya koyan noktadır diyoruz. Böylece anne baba tutumlarını bitirdik. Yani bize genelde şöyle sorular geliyor. Paragraf veriyorlar. İşte anne baba cezalandırıyorsa, çocuğa işte ihmal ve istismar varsa... Reddeden anne babaları düşünmek gerekiyor. Çok büyük bir baskı varsa o zaman otoriter anne babaları düşünmek gerekiyor. Bir türlü memnun kalmıyorsa mükemmeliyetçi anne babaları düşünmek gerekiyor. Bunların hepsi önemli diyoruz. Çok kısa bir şey daha anlatacağım. Sınavda çıktı arkadaşlar. O yüzden de şuraya yazalım. Hemen silelim. Sandra Ben. Sandra Bem'i mutlaka duymuşsunuzdur. Sandra Bem ve cinsiyet rolleri kuramı. Arkadaşlar Sandra Bem cinsiyet rolleri kuramında dört tane rolden bahsediyor. Erkeksi roller, kadınsı roller, androjen ve... Bir de belirsiz olanlar sınavda soru olarak karşımıza geldi. Çok kısa bir kuramdır ama hani KPSS'nin sevdiği bir yer. Şimdi cinsiyet rollerinden neyi anlamamız gerekiyor? Şundan bahsediyoruz. Ee, biz, yani şöyle düşünün, erkekler, kadınlar <gülüyor> cinsiyet olarak bakıldığında... %80 ve %90 kendi cinsiyetini taşımak durumundadır. Yani biz bir erkekten neyi bekleriz? Yüksek oranda kendi cinsiyetiyle alakalı rolleri yapmasını bekleriz. Aynı şekilde kadınlardan da. O yüzden Sandra Bem diyor ki erkeklere has olan roller nelerdir? Mesela erkekler işte koruyucu olmalı, mücadele etmeli. Savaşçı olmalı. Hatta araba kullanmak mesela erkeklere atfedilen bir özelliktir. Bunlar erkeklerin daha çok yapması gereken durumlar. Peki kadınsı roller neler? İşte anaç olmak, üretken olmak, merhamet, mesela şefkat duygusu falan bunlar da ne olacaktır? Kadınsı rollerdir. Peki androjen ne demek? Androjen. De kadın... hmm, iyi bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> uca kaymak derken <gülüyor> yani Evet. Topluma göre değişir. değişir. Hı. Hmm. İyi bir şey mi? Size <gülüyor> değil. Emin misiniz? Hmm. Bence iyi bir şey dedim ki ocak ayıcıkları kaymadığı, hani iki cinsiyetlerin birbirinde olabileceği bir de, sıkıntı yok. Alınma bilmemede. <gülüyor> Herkes işini yapsın. Değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani dedikleriniz doğru ama birazcık daha toparlayalım. Androjen kimlik bir kere kötü bir şey değildir, aksine iyi bir şeydir. Hatta şöyle söyleyeyim, hepimiz androjeniz. Hepimiz. Çünkü neden? Androjen kimlik şunu ifade eder. Bir erkeğin ihtiyaç duyduğunda ya da gerek duyduğunda kadınların yapabildiği işleri yapmasıdır. Bir kadının da ihtiyaç duyduğunda ya da gerek duyduğunda erkeklerin yapabildiği işleri yapması anlamına gelir. Şöyle düşünün, bir erkek evde tek başınayken oturup da kendine yemek yapıyorsa bu androjen olduğunu gösterir. Değil mi? Yani sonuçta yemek yapmak kadınlara atfedilen bir özelliktir. Ama bir erkeğin bunu yapması da sonuçta aç kalacak hali yok. Dolayısıyla da androjen olduğunu gösterir. Bir kadının araba kullanması. İş hayatında olması ya da hani böyle e, ben şöyle öyle değilimdir ama ampul falan değiştiren, priz miriz böyle yapan gerçekten ablalarımız var. Yani takdir ediyorum onları. Muazzam, androjendir mesela kesinlikle efendim. İşte evet çalışmak, çalışmak da androjen bir durumdur. Dolayısıyla da mesela düşünsenize benim bir arkadaşım vardı. <gülüyor> Bayağı lamba falan tamir ediyordu ya. Radyoları açıp falan siz mi hocam? Helal olsun. Yani ben hiç öyle değilim. Mesela ben böyle bir androjen tarafım daha azdır. O yüzden de yani enteresan bir şekilde ihtiyaç duyduğumuzda biz bunları yapıyorsak bu androjendir. Size bir şey anlatayım. Aramızda kalsın. Hepimizin <gülüyor> arasında. Şimdi benim babam böyle biraz Ottoman. Yani Osmanlı bir adam. Tamam mı? Yani böyle sert. Ona hani böyle elini masaya vuran bir adam falan. <gülüyor> Şimdi bayağı bir yaşlandı. Allah uzun ömür versin. Ee, ben son yıllarda özellikle bir ameliyat oldu. Ameliyattan sonra çok değişiyor ya insanlar. Hani kalp ameliyatlarından sonra falan. <gülüyor> Babamın yani 60 yaşından sonra androjen olduğunu gördüm. Yani o maço adam gitti androjen oldu. Ne yapıyor? Nasıl gördüm? Bir gün derse gidiyorum. Bursa'dayım. Annem babama yaprak açtırıyor. Mesela çok enteresan ve babam da o kadar güzel açıyor ki böyle çarşaf gibi falan enteresan. Bir gün yine annem böyle bir bardağı düşürdü falan <gülüyor> babamı çağırıyor. Hani gelsin de süpürsün falan diye. Yani bu benim baba şemama aykırı bir durum. Yani böyle bir şey kabul edemem yani ben. O yüzden de aslında insanlar yaşlandıkça da biraz ne oluyorlar? Androjen olmak zorunda kalıyorlar diyoruz. <gülüyor> Gelelim arkadaşlar belirsiz olan rollere şimdi bu sıkıntılı bir şey bu sınavda da çıktı yani bak dedik ki erkeksi normal kadınsı normal androjen de normal ama belirsiz olanlar normal değil peki nasıl tanımlıyoruz şöyle tanımlayacağız belirsiz olan roller nerede ne yapacağını bilmeyen insanlardır bazen çok kadınsı davranır bazen çok erkeksi davranır dolayısıyla da e, bu insanlar sıkıntılı insanlar. Şöyle söyleyeyim mesela e, gelen soru nasıldı KPSS'de biraz onu konuşalım. Kızın bir tanesi köyde yaşıyor üniversiteyi kazanıp İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da herkesle kaldığı evdeki ev arkadaşlarıyla herkesle kavga etmeye başlıyor. İnsanlara bazen bir erkekten daha baskın bir şekilde saldırgan davranıyor bazen de aşırı duygusal davranıyor. Soru da dedi ki bu nedir? E bu nedir? Hangisine girer? Bu belirsiz olandır değil mi? Ama şöyle sorsaydı mesela 90 beklediği sınavdan 70 alan bir kızın üniversitedeki hocasına hocam kağıdıma bakabilir miyim demesin bakın bu androjendir. Bu meydan okuma aslında erkeklere atfedilen bir özelliktir ama gerektiğinde bir kızın bunu kullanması ne olacaktır? O kızın androjen olduğunu gösterir. Yani belirsizle androjen arasındaki farkta ne var? Belirsiz gerçekten anormal bir durumdur. Hatta size bir ipucu daha vereyim. Belirsiz olan roller yani bunu taşıyan insanlar aynı zamanda Mars ya da dağınık kimliktir. Hatta Horovist'e de korkulu bağlanma ortaya koyan insanlardır. Yani bunların aslında hepsi bir bütün olarak düşünebilirsiniz. yani. Bak belirsiz rolde dağınık kimlikte Aynı zamanda korkulu bağlanma ortaya koyan insanlar diyoruz. Durum bu arkadaşlar. Kişilik gelişimi böylece tamamlamış olduk. Ee, yorulduk ama bitirdik. Çok az bir konumuz kaldı. Ahlak ve dili de konuştuktan sonra zaten gelişimi tamamıyla bitiriyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.